Kardeşlerim, muazzez müminler, bir İslam ülkesinden delikanlı, Amerika'ya okumaya gider. Üniversitede bir Amerikalı kızla tanışır. Ona aşık olur. Ailesine haber gönderir. Bu kızla evlenmek istiyorum. Anne, baba, baba. Şiddetli bir şekilde oğullarının bu teklifini reddeder Olmaz, olamaz Hristiyan bir kız Bizim gelinimiz olamaz, kabul edemeyiz Delikanlı kitaplar alır Amerikalı kıza verir Kelamda, akide akidede, hadisle alakalı Hayat-u sahabeyle alakalı kitaplar verir Kız bütün kitapları okur. Dört ay sonra Müslüman olduğunu bildirir. Delikanlı haber gönderir. Annesi babası sevinir. Müslüman ihtida eden bir gelinleri var diye. Fakat biraz sonra ikinci bir haber gelir. Kızdan delikanlıya, delikanlıdan ailesine. Kız der ki ''Ben seninle evlenemem, çünkü bu kitaplardan öğrendiğim İslam, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan, onun öğrencileri sahabeden öğrendiğim İslam'a göre sen Müslüman değilsin'' der. ''Ben seninle aynı çatı altında yaşayamam, İslam'dan önceki hayatımda elimi tutan, beni oraya buraya götüren, Benimle beraber olan ailesi ısrar edince bana İslam'ı teklif eden bir adam Benim öğrendiğim, iman ettiğim Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmiş olamaz Ben senin eşin olmam Kadına aşık olanlar, kadına aşık olunca İslam'ı teklif edenler Ataları dinine inananlar Bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler Kardeşlerim Biz neye inanıyoruz? Biz Annemiz Babamız Atalarımız Müslümandı Onlar Müslüman diye mi Müslüman olduk? Yoksa Hz. Musab gibi Saad bin nebi Vakkas gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Allah'a aşık olmak Peygamber aleyhissalatu vesselama aşık olmak Sahabenin yoluna aşık olabilmek Onlar gibi iman edebildik mi? Eğer o iman hayatımızda varsa iman alacak Bir dünyadan başka bir dünyaya taşıyacak O imanda pazarlık olmaz Kayıtsız şartsız Bütün varlığınızla bütün mevcudiyetinizle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek Bütün varlığınızla Allah azze ve teslim olmak Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Allah Resulü böyle bir hayata taşıdı Gençler geldiler iman ettiler Fakat o gençleri Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolundan alıkoymak Peygamber aleyhisselamdan uzaklaştırabilmek için onları işkence ettiler, bedel ödediler, Allah Teala onların aşkını sınadı. Bunlar marka Müslümanı mı? Bütün varlıklarıyla Muhammed aleyhisselama ittiba ettiler mi? İyi gün Müslümanı mı yoksa bütün mevsimlerde bütün zamanlarda onunla beraber olabilirler mi? Bedir'de onu koruyabilirler mi? Uhud'da Musab olabilirler mi? Allah Azze ve Celle ayırıyor وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكِ İşkence o kadar derin, o kadar yoğun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bile tahammülde zorlandığı anlar var Allah Azze ve Celle önceki peygamberlerin hayatlarını anlatıyor Allah Aleyhisselatu ve Selam'ın ruhunu tahkim ediyor Lakatkane fi kasası قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Onların kıssalarında, hayatlarında akıl sahibi olanlar için ibretler var. ashab kiram, delikanlılar, gençler. Peygamber aleyhisselama geldi Musab, Sa'd bin Ebi vakası iman ettiler radıyallahu anhum. Fakat bedel ediyorlar. Yoruldular, usandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'den onlara delikanlılardan bahsediyor. Onlar kadına değil Allah'a aşık olmuşlardı. Ashab-ı Kehf'ten onlara bahsediyor. İnnehum fityetun amenu bir rabbihim ve zidnahum huda. Bu ayetler kardeşlerin Mekke-i Mükerreme'den hazır oldu. Musab'a konuşuyor, sana konuşuyor. saat bir Nebi Vakkas'a konuşuyor. Allah'a aşık olmak, kadına aşık olmak. Dünyaya aşık olmak, makama, mevkiye, rütbeye aşık olmak. Öte tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yoluna, onun nizamına aşık olmak. Onun için geceleri gündüzlere katmak. O yolda ayağınıza dikenler batacak. Sağ sol her yanın. Düşmanlar mevzilenmişler Bağdat, Şam, Kahire savaş alanına çevirmişler Şehit haberleri geliyor Nemrutlar toplanmışlar, odun toplamışlar Ateş yakmışlar Ama siz İbrahim gibi yürüyorsunuz Hz. Musa gibi, saat bin nebi Vakkas gibi yürüyorsunuz Kur'an'a Hakim size asabı ı Kehf'ten bahsediyor İsa Aleyhisselam'ın talebeleri gelirler İslam'a davet ederler, Allah'a imanı anlatırlar. O delikanlılar onlarla karşılaşır. Fakat kral iman edenleri öldürüyor. Ya iman edecekler, ya küfür hayatına devam edecekler. Allah'a isyan edecek, asi olacak, o halde ölecekler. Onlar ölümü göze aldılar, iman ettiler. İnnehum fit amenu bi rabbihim <gülüyor> Allah'a iman eden ölümü göze alan bir avuç genç iman edip eve çekilmediler. Sokaklara çıktılar, pazarlara çıktılar, meydan yerlerinde konuştular. Allahu ekber dediler. Yetmedi. Saraya girdiler. Varabatna alakulubihim iz kamu fekalu rabbuna rabbus semawati vel ard Bizim ilahımız sen olamazsın ey kral dediler Bizim Rabbimiz yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir dediler İşkencelere maruz kaldılar Dağlara çıktılar Mağaralara çekildiler Mağarada kaldılar Allah Azze ve Celle onları uyuttu Geride devleti hak ile yeksan etti Kral gitti Uyandıklarında geride mümin bir topluluk vardı, onlar iman ettiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam o gençlere Mekke'de ashab-ı kehvi anlattı. Onlar gibi ayakta kalır mısınız Musa Yürüyeceğiz bu halde. Bela mahşeri daha bir zamana kadar devam edecek. Yüreğini sevenler, hayatını sevenler, rahatı sevenler değil Allah'a aşık olanlar benimle yürümeye devam etsin. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le o mevzide beklediler. Kur'an-ı Kerim bize o anı anlatırken: "Ve zkuru iz entum kalilun mustazafun fil Yeryüzünde azdınız, mustazaftınız. Hatırlayın o günleri. Eziyorlardı sizi. Takhafuna en yetakhatfakumun nasu faawaakum ve ayyadakum binasri. Onlar elleriyle yakalıyorlardı, alıyorlardı bir kenarda Musab vardı, öte tarafta Ammar Yasir, Sümeyye radıyallahu anhum. onlara işkence ediyor, eza ediyorlar Peygamber aleyhissalatu vesselam onları o halde görüyor sadece sabranı ya ale yâsir fe inne mev'idekum el cenne eğer sabrederseniz Allah size cenneti vaat ediyor, onu söylüyordu o kadar söyleyebiliyordu Peygamber Aleyhisselatu vesselam peki kardeşlerim Allah Azze ve Celle neden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı maddi planda zayıf bir halde gönderdi? Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir devletin başkanı olsaydı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya da kral olsaydı, insanlar rahat bir şekilde gelirler, iman ederler. İşkence, eza, zulüm olmazdı. Neden? Allah Azze ve Celle krallan değil de Abdullah'ın yetimi Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak ihtiyar etti. Eğer Peygamber aleyhisselam kral olsa, devlet başkanı olsa, insanlar bir kısmı korkudan gelip iman edecek. Bir kısmı makam mevki için gelecek. Bir kısmı dünyalıklara sahip olmak için gelecek. Fakat Peygamber aleyhisselatu vesselam kendini de korumaktan aciz. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılarken sırtına işkembeler koyuyorlar. Kızına sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Bütün bunlara dayanan, direnen, ayakta duran, sabreden bir peygamber var. Ashab-ı kiram gençler geliyorlar. Onların peygamber aleyhissalatu vesselamla tek bir rabıtası var. Tek bir irtibat noktası var. Mus'ab Allah'a aşık olmuş. Sümeyye Allah'a aşık olmuş. Allah'a aşık olmayanlar imanın tadını alamazlar. Allah'a aşık olmayanlar bedel ödeyemezler Allah'a aşık olmak Vedkuru اِذْ اَنْتُمْ kalilum مُسْتَدَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ nas. Onlar yakalıyorlar, alıyorlar, eza ediyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarih boyu kıyamete kadar bu manzara bu hal devam edecek onlar Ebu Cehiller Ebu Cehil'in yolunda gidenler gücü iktidarı eline alınca size işkence edecek, eza edecekler. Fakat siz o zamanlarda ayakta kalırsanız size müjdeler olsun. El ibadatu fil harci ke hicreti Fitne zamanlarında ibadet eden delikanlılara müjdeler olsun. Onlar tihameden, necitten, çöllerden yürüyüp Medine'ye gelen muhacir olan asabım gibi ahirette büyük şerefe nail olacaklar. <mówlar> El ibadatu fil herci ke hicreti ileyye. Nisaun kasiyatun <kâsiyâtu> <-ariyâtun> hariyatun. Okuldasınız, çarşıda, pazarda, sokakta, üniversitedesiniz. Önünüzde örtülü çıplaklar var. Ekranlarda, sokaklarda yürüyorlar. Sizler Ammar gibi, Yasir gibi, Musab gibi Peygamber aleyhissalatu vesselama aşık oldunuz. Sokaklara fuhuş, sokaklara şehvet, sokaklara zina yağarken siz öyle bir zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselama aşık olmanın heyecanıyla yollardasınız. Kale maadallah Hazreti Yusuf gibi Allah görüyor diyorsunuz. Bütün kapıları Züleyhalar kapatsa da ey Züleyhalar göklerin kapısını kapatamazsın Allah Azze ve Celle görüyor diyorsunuz el ibadetü fil hercike hicretin ileyye kardeşim zaman musab olma zamanı Ashab-ı olabilme zamanı Var mısınız? Şu sokakların Şehvetle Zulümle Zina ile Ekranların dolduğu bir zamanda Hz. Musab gibi Bütün bu badirelerden Tiyatrolardan Sinemalardan Dizilerden Geçip Çölleri aşıp Biz geldik ya Resulallah demeye hazır mı Müslüman gençler Peygamber aleyhisselam o ibadete davet ediyor. İşte o namazı kılabilmek. اَلَّ عِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ <gülüyor> اِلَيَّ İslam'ın kızları. Görüyorsunuz ekranlarda kadınlar. Üzerlerinde kıyafetler. Nisaun كَاسِيَاتٌ ariyatun. Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber verdiği gibi. Örtülü çıplaklar görüyorsunuz. Başlarında bir örtüler. İslam kıyafetine, tesettüre dair cinayetler görüyorsunuz. Belki siz onlardan daha kabiliyetlisiniz. O programları onlardan daha etkili, daha muhtevalı, daha derinlikli sunmaya muktedirsiniz. Fakat bütün bu tekliflere rağmen... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emri var. Ben Rabbime, ben Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem. Ben ona asi olamam diyen hanım kızlar, İslam'ın kızları, el ibadetu fil harci kehicretin ileyye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizi selamlıyor. Siz, Necid'den, Tihame'den, Yemen'den yollara düşüp, Yollarda aç kalan, susuzluktan Dudakları çatlayan O halde Medine'ye gelen Peygamber Aleyhisselatu vesselamı Selamlayan o İslam Kızları, sahabe kadınlar Kadar aziz olacaksınız Çünkü siz Modern zamanda Müslümanların Savrulduğu, yıkıldığı Şehvet Şöhret çukurlarında savrulduğu Bir zamanda Hazreti Sümeyye oldunuz Fatıma oldunuz, seni bıraktığın yeri biz terk etmeyiz ya Resulallah dediniz orada durabilmek alıyorlar sizi savuruyorlar bir dünyadan başka bir aleme götürüyorlar Kur'an Hakim anlatmaya devam ediyor kardeşlerim bu anafordan nasıl çıkacak Müslümanlar Allah azze ve celle. Her ayette çıkış kapısı var. Velkuru iz entum kalilun mustadafuna fil ard. Bu ayet Asab-ı Keram'a Medine'de konuşuyor. Hatırlayın azdınız, eziliyordunuz. Yakalıyorlardı sizi. Müslüman diye size işkence ediyorlardı. Şimdi bu ayet bize konuşuyor. Diyor ki: Yetakattafukumun nas. ''Ey başörtülü kadınlar, 20 yıl önce 28 Şubatlarda'' İmam hatiplerin kapılarında alıyorlardı sizi. يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ Başınızdan örtüleri alıyorlardı, alıyordunuz. Allah'tan başka sığınak, barınak, tutanak yoktu sizin adınıza. Allah'tan başka tutamağınız yoktu sizin. Oradaydınız, feryat ediyordunuz. Gözünüzden yaşlar boşalıyordu. O halde sizin ağlamanızı zevkle seyreden, izleyen bir dünya vardı. Onlar keyif alıyorlardı. Yetakattafakumun nas faawaakum ve ayyadakum binasrihi ve razakakum minat tayyibat allah Azze ve celle sizi o günlerden çıkardı. Sokaklarda örtünüzle talebeyseniz yürüyemiyordunuz. Okulun kapısına geliyordunuz ağlayarak geri dönüyordunuz. Örtünüze hakaret ediyorlardı. Örümcek kafalı bunlar diyorlardı. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi fena fi'zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhânek. Tesbih sana ya Rabbi diyordunuz. allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyordunuz. Fe secebünâlehu ve neceynâhu min el-gam ve kezâlik Allah Azze ve Celle, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasına nasıl icabet ettiyse üniversite kapılarında örtünüz buraya kadar, geniş pardesölleriniz, çarşaflarınız vardı. Kadınlar çarşafları suç aletiydi. Alıyordunuz. Fatih'in yurdunda daha ne zamana kadar bu hakaretlere bizler maruz kalacak paria olmaya devam edeceğiz ya Rabbi diyordunuz. Allah Azze ve celle sizin duanıza icabet etti. Ve kedalikun'cil müminin. Bu Allah'ın kanunudur. Eğer dualarda ihlas var, dualarda samimiyet varsa, balığın karnından kurtulma ihtimali sıfır. Ama Yunus Aleyhisselam'ı oradan çıkardı. 28 Şubatlarda bin yıl devam edecek diyorlardı. Fakat Allah sizi oralardan çıkardı. Şimdi en küçük ilçelerinizde imam hatipler var. Peki tesettürüne hale getirdiniz Müslümanlar? Peygamber aleyhissalatu vesselam size İslam'ın kızları, Kur'an-ı Hakim bu tesettürü mü anlatmıştı? Bu muydu Allah'ın emri? Vezkuru idn tum kaliilum musadafu nefil ard o günleri hatırlayın fa awakum ve yedekum Allah sizi oralardan çıkardı bugünlere getirdi ya ey yuhallediine la latakunullah ve Rasul Allah'a ihanet etmeyin Hz. Muhammed aleyhisselam'a ihanet etmeyin. Örtü emrini çiğnetmeyin. Onu şehvete çevirmeyin. Örtüyü buralara sokup dar kıyafetlerle Erkeklerle senli benli ekranlarda arz etmeyin. İslam'ın kızları onlara bakıp şehvet çukurlarına düşmeyin. Hatırlayın. Vezkuru iz entum kalilum musalafuna fil ard. Sizi o mustazaf halden kurtaran Allah'a ihanet etmeyin. Ya eyyuhellezina amenu la tahunullaha ver resul. Sümeyye'yi düşünün Hazreti Fatıma'yı düşünün Hazreti Maşite'yi düşünün Allah'a ihanet etmeyin Müslümanlar Allah'a ihanet edenlere fırsat vermeyin La tehunullaha ve resul nasıl ihanet olur Allah'ın emri çiğnenerek Allah'a ihanet olur Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle savaşıyorlar sünneti seni seniyyeye uydurulan din diyorlar Peygamber aleyhisselamın sünnetine savaş açanların karşısında durun Musab gibi peygamberin menzilinde bekleyin وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bildiğiniz halde Biliyorsunuz ki bu ihanettir. İhaneti ihanet olarak bildiğiniz halde yapmayın, ihanet etmeyin. Sizi oralardan alıp bugünlere getiren, kurtaran, izzet veren, şeref veren Allah Azze ve Celle'ye kul olun. Onun emirlerini yerine getirin. Kardeşlerim, dünyamızı kirlettiler. Bağdat'ımızı, Şam'ımızı, Kahire'mizi, Türkistan'ımızı, Doğu Türkistan'ı, Ateş yerine çevirdiler, ağlıyoruz, mustazaflar haline geldik. Her yerde Müslümanları alıyorlar, öldürüyorlar savaş alanları, şehit haberleri geliyor. Allah'a dönersek, sahabe gibi iman edersek Allah yolumuzu açacak. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri nasıl iman ettik? Amerika'da babası bastırınca kıza kitaplar veren, iman et diyen, Atalar dinine inanan, kız Müslüman olunca hayır. Kitaplardan öğrendiğime göre sen Müslüman değilsin diyen, Amerika'daki o delikanlı gibi miyiz? Yoksa Hz. Mus'ab gibi mi? Sa'd bin ebi Vakkas gibi. Eğer Sa'd gibi olursak, onları Mekke'den çıkarıp, Medine'de onlara devlet kurduran Allah Azze ve Celle, فَاَوَاكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ onları nasıl teyit ettiyse, Bağdat, Şam, Kahire ve Alem-i İslam, ağlayan mustazaflar, mazlumlar, sahabeyi teyit eden, Osmanlı'yı bir beylikten dünya devleti haline getiren Allah Azze ve Celle, bize de izzetin Cebeli i Tarık'tan kadar, yeniden Büyük İslam Devleti'ni, kurmanın yolunu gösteriyor. Ya Amerika'daki Müslüman delikanlı gibi olacak, zillet devam edecek, ya da biz musab gibi olduk, yolları aç, geliyoruz ya Rabbi diyeceksiniz.